Maide suresinin 41. ayetinden devam edeceğiz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhal rasul Ey rasul Burada Allah Celle Calehu elçisine yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ya eyyuhal rasul şeklinde hitap ediyor. Bu şekilde hitap Kur'an-ı Kerim'de iki defa olan bir hitap. İkisi de aynı surede. Bir tanesi bu. Birisi de biraz ileriki ayetlerde yine Ya eyyuhar rasul şeklinde hitap edecek. Allah Celle Ya peygamberimiz diğer yerlerde Ya eyyuhar nebi şeklinde hitap ederken burada bu şekilde hitap etmesi ayetin de muhtevasından biraz sonra anlayacağımız üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'ı teselli eden bir ayet olduğu için, Yahudilerin ona karşı kurmak istedikleri tuzaklara karşı bir teselli, ona karşı yapmak istedikleri oyunlara karşı bir teselli, hem de onun şanını, şerefini Allah tarafından yüceltmek için, Ya eyyuhu Rasul, ey Rasul, ey elçi şeklinde Allah ona hitap ediyor. La yehzunkellezîne yusari'ûne fil kufri, مِنَلَّذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفَّاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَلَّذ۪ينَ Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden ve Yahudilerden küfür içinde koşuşanların, yarışanların hali seni hüzünlendirmesin, üzmesin. Semaauna <Sessizlik> Onlar durmadan yalana kulak verirler ve sana gelmeyen bazı kimselere kulak verirler. Yuharifuna'l <Sessizlik> min Kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler, tahrif ederler. Yaquuluna in uutitum haza fakhuduhu ve derler ki eğer size şunu verirse verilirse hemen alın, o verilmezse ondan sakının uzak durun derler. Omen Allah bir kimseyi şaşkınlığa, fitneye düşürmek isterse sen Allah'a karşı onun lehine artık hiçbir şey yapamazsın. Ula'ikellezîne lem yuridillâhu en yudahhire kulubuhum. İşte bunlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Lehum fiddunyâ hızyun. Onlar için dünyada rezillik vardır. Ve lehum fil âhirete azâbun azim. Ve ahirette de büyük azap onlara mahsustur diyor Maide suresinin 41. ayetinde muhterem kardeşler uzunca bir ayet gördüğünüz gibi yaklaşık yarım sayfalık bir ayet-i kerime tefsirdeki malumatları vermeden önce ayeti bölmeden okumak istedim bundan sonra inşallah tefsirde verilen bazı malumatları paylaşacağız bu ayet-i kerimenin sebebin huzuruyla alakalı bazı rivayetler var değişik rivayetler olmakla birlikte genelde hepsi aynı muhtevaya sahip olay şöyle Mesela Berabin Azib'ten rivayet edilen bir versiyonda bu Müslim'de geçen Hadis külliyatında geçen sebebin uzul rivayeti. Medine'de peygamberimiz Aleyhisselam tahmim cezasına çarptırılmış bir Yahudi görür. Bu tahmim cezası Yahudilerin işte ayette de geçen يُحَرِّفُونَ kelime min بَعْدِ مَوَادِعِ Yani kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler için somut bir örnek. Çünkü Tevrat'ta zina etmiş olanlar için ceza olarak recim cezası varken bunlar tahmim cezası. Yani burada yaptıkları neydi? Zina eden kimseye liflerden örülmüş ve ziftlenmiş kamçıyla 40 kamçı vururlardı. Liften örülmüş. Ondan sonra yüzünü boyayıp, siyaha boyayıp bunu eşeğe tersinden bindirip onu teşhir etmek üzere gezdirirlerdi sokaklarda. Tahmim cezası diyorlardı buna. Ve bu şekilde rejim cezasını atlatmışlardı. Bunu gördü veya işte başka versiyonlarında rivayetin böyle bir tekrar rejim e, zina olayı yaş yaşanınca Yahudilerden iki böyle biraz zengin şerefli ailelerden iki kişi zina olayında yakalanınca dediler ki kendi kitaplarında yazan ceza malum olduğu için rejim etmek istemiyorlar bir Muhammed'e gidelim dediler aleyhissalatü vesselam ve ayetteki ifade ilginç eğer ona gittiğimizde bize istediğimizi verirse yani şu dediğimiz tahmim cezası ile cezalandırırsa onu alın eğer onu vermezse وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوهُ فَحْذَرُوا Yok başka bir ceza yani asıl cezayı rejim cezasını vermek isterse uzaklaşıp gideriz dediler. Planları bu. Geldiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki olay bundan bundan ibaret. Resulullah Aleyhisselam dedi ki sizin kitabınızda zina yapanların cezası bu mu dedi. Yani tahmin mi? bu şekilde bir ceza mı? Evet dediler. Bu cezası bu dediler. Allah'ın peygamberini kandırmaya çalışıyorlar. Alimlerden bazı adam çağırdı peygamberimiz. Yani bana üst seviyede ilim adamlarınızdan getirin dediler. Alimler gelince onlara dedi ki, Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah aşkına yemin edin ve doğru söyleyin. Sizin kitabınıza zina eden cezası bu mu? Oradan birisi dedi ki, İbnü Suriye olduğu Başka kaynaklarda aktarılır. Alimlerinden bir tanesi. Vallahi dedi böyle yemin etmeseydin bu şekilde yani Musa'ya kitabı indiren Allah adını yemin et söylemeyecektim ama kitapta rejim cezası var dedi. Kitapta rejim cezası var. Fakat bu suç ileri gelenlerimizin arasında çoğalmaya başladı. Zina suçu çoğalmaya başladı. Zenginler eşraf arasında. Biz Zenginler eşraf arasında bu çoğalınca onlara rejim cezası yapmadığımız için halk arasında bir ayaklanma meydana geldiğinden dolayı, fitne fesatı olduğundan dolayı biz bunu böyle bir cezayla değiştirdik. Onun için bu şekilde uyguluyoruz dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ey Allah'ım Yahudiler senin emrini terk ettikten sonra onu ilk defa uygulayan benim dedi. Ve Yahudilerin recmedilmesini emretti ve Yahudiler recmedildiler. Bu cezayı uygulattırdı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için bu ayet-i kerimede Peygamberimize bir teselli var ve onun şanının yüceltilmesi için Ya eyyuhar rasul şeklinde Kur'an'dan nadir geçen, iki defa geçen formla hitap ediyor Allah Cenne Câluhu. Ayette geçen bir inceliği daha açıklamak da fayda var. O da neydi? Sana gelmeyen bazı kimselerarak kulak verirler dedi o Yahudiler. Burada peygamberimize gelmeyen bazı kimselerden kasıt tefsiri marumata göre kibirlerinden gururlarından dolayı peygamberimizin meclisine gelmeyen Hayber Yahudileri. Bunlar Medine civarında yaşayan üç Yahudi kabilesinin dışındaki Hayber Yahudileri ve oradaki ilim adamları. Onlara kulak verirler, bir de yalancılara kulak verirler diyor et Bildikleri halde. Kendi kitaplarında bu meselenin cezasını bildikleri halde bunu böyle yapıyorlar. i̇bn Abbas zaten öyle diyor. Ayetin içindeki kelimeleri tahrif ederler için zaten ayetin muhtevası tahrif için örnek veriyor. Hakikaten tam bir tahrif örneği. Kendi kitaplarında rejim cezası olmasına rağmen aslında doğruluğuna inanmadıkları bir peygambere gidip ondan hafif bir ceza umuduyla ona başvuruyorlar. Bu hakikaten tam Yahudice bir oyun tam Yahudice bir mantık devam ediyoruz inşallah 42 ile Estağfirullah Semmâûne lilkezib hep yalana kulak verirler meselenin ehemmiyetine benâen tekrar buyurdu Allah Celle Câluhu hep yalana kulak verir bu Yahudiler ekkalûne <gülüyor> lissuhd bir de durmadan haram yerler suht haramların hepsini kapsar burada yemeği ile alakalı olduğu için faiz rüşvet ve buna benzer şeyler haram mal Yerler, içerler. Ve devam ediyor ayeti kerime. Fein jâûke fahkum beynahum ev a'rid anhum. Peygamberimize hitabım buyuruyor ki eğer sana gelirlerse onlar ister aralarında hüküm ver istersen onlardan yüz çevir yani hüküm verme. Ve in tu'rid anhum falan yadurruke şey'a. Sen eğer onlardan yüz çevirir onların arasında hüküm vermezsen onlar sana asla hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah seni onların şerrinden korur. وَاِنْ حَكَمْتَ Yine de onların arasında hüküm verirsen o zaman Beynehum بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ Aralarında adaletle hükmet. اِنَّ Allah يُحْمُبُ الْمُقْسِت۪ينَ Çünkü Allah adil olanları adaletle hükmedenleri mutlaka sever. Şimdi burada bu ayeti kelimeden yola çıkarak fıkhi bir inceliğe ışık tutmak gerekiyor muhterem kardeşler. O da gayrimüslimler İslam hukukuna müracaat ettiklerinde, İslam hakimlerine gelip müracaat ettiklerinde yani hüküm verilmekle alakalı bir olay hakkında onlara hüküm verilmesi için hüküm vermekle serbest mi değil mi İslam hakimleri? Burada çünkü hitap Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ve onu Allah muhayyer bırakmış ister hüküm ver, ister yüz çevir diyor. Peki bugün durum nasıl? Buradaki fıkıh nasıldır? Şimdi İbn Abbas radiyallahu diyor ki o otorite sahabi bugün biraz sonra işleyeceğimiz inşallah 49. ayet-i kerime ile birlikte bu ayet-i edilmiştir. Çünkü 49. ayette aralarında artık Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor 49. ayet-i kerime. Dolayısıyla buradan yola çıkan Hanefi alemleri hüküm vermeyi reddetmek caiz değildir demişlerdir. Yani böyle bir başvuru olursa şeriata göre hükmetmekle mükelleftir İslam hakimleri. Yani gayrimüslimler dahi gelseler, İslam mahkemesinde mahkemeleşmek isteseler mutlaka İslam hakimleri bu hükmetmekle mükelleftir şeriatla. İmam Şafii diyor ki burada zımmiler yani İslam devletinde yaşayan gayrimüslim vatandaşlar. Bunlara zımmi denilir ehl-i Bunlar müracaat ettiklerinde Vaciptir, yani hüküm verilmesi gerekir ama aralarında anlaşma olan gayrimüslimler geldiğinde bunlar için bu ayet nesh Orada hakim dilerse hükmeder, dilerse hükmetmez. Aralarında anlaşma olan bir topluluktan bazıları gelirse. Her halükarda bu şekilde İslam ulemasının uygulaması fıkıh kitaplarından tefsir dersine hazırlanırken baktığımız özet olarak bize gelen malumat bu. 43 ve keyfe yahkimunke ve 'indihumut tevratu İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat kendi yanlarında olmasına rağmen nasıl gelip de seni hakem kılıyorlar? diyor peygamberimize. Yani bu Yahudiler ellerinde Tevrat, içinde Allah'ın hükmü yazmasına rağmen nasıl gelip de seni hakem kılıyorlar diyor peygamberimize Allah Celle Celaluhu. Daha ilginci sunmayet ve Bundan sonra da yüz çevirip gidiyorlar. Yani ellerinde Allah'ın Kitabı var, içinde hüküm belli, doğrulunu kabul etmedikleri ve hatta bizim Peygamberimiz değil dedikleri gelip Peygamberden hüküm arıyorlar. Ondan sonra da işine gelmediği için yüz çevirip gidiyorlar. Vama ula Onlar iman etmiş kimseler değildir diyor Allah Cenâciyarhu. Mümin değiller. İnkarcı kâfir dedi bunlar. Bundan dolayı böyle yapıyorlar bu tipler. Yani aslında ilginç. Kendi kitaplarına, kendi inançlarına karşı böyle ikiyüzlü davranan Yahudilerin Müslümanlara karşı nasıl davranması beklenilebilir ki? Bu kadar açık ve net ayeti kerime. Ve Allah Celle Calehu Yahudilerin kendi inançlarına, kendi kitaplarına, kendi dinlerine karşı bu kadar ikiyüzlü davrandığını bu ayeti kerimeyle deşifre ediyor. Çok ilginç. Muciz bir ayet-i kerime, mucizevi bir ayet-i muhterem kardeşler. Fahreddin al-Razi er diyor ki tefsiri kebirinde hafif ceza almak için hak olduğuna inandıkları hükmü bırakıyorlar. Kendi ellerindeki Tevrat'ı, kendi kitaplarını hak olduğunu söylüyorlar, bırakıyorlar. Ve kendi görüşlerince batıl olduğuna inandıkları hakeme ve hükme başvuruyorlar. Bu kadar ikiyüzlülük, bu kadar mantıksızlık, bu kadar Yahudilik olur mu diyelim. Çünkü zaten Yahudilik dediğin zaman bunların hepsini içeriyor hakikaten. Ama burada bizim için de önemli bir mesaj var muhterem kardeşler. Orayı da iyi anlamamız lazım. Çünkü bizim için de burada olan mesaj Kur'an-ı Kerim'de ahkamda ve hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamalarında bizimle alakalı bir hüküm açık hiç sağa sola yorumlanmayacak şekilde açık hükümler varken işimize gelmiyor diye hala kalkıp sağdan soldan bazı fetvalar aramak işte aynı bu oyuna düşmek demektir. Allah muhafaza görsün çok tehlikeli bir şeydir. Ahkam bellidir. Belli olan ahkamda hakikaten kalkıp eğer inşanı dünyevi açıdan insanı zor duruma bırakacaksa, dünyevi açıdan zor durum parantez içerisinde ve hatta haşa hoşuna gitmeyecek bir fetva olacaksa Kalkıp sağdan soldan daha ayrıntılı, daha değişik bir fetva aramak aynı Yahudilerin o zaman Peygamberimize arifeset ve selam yaptıkları oyunun bir benzeri olur ki bu hakikaten çok iğrenç bir şey olur. Allah bunlar hakkında ve üla ekebilir müminin, onlar inanmış kimseler mümin değildir diyor Allah Celle Carihu. İnanmamışlar ve bundan dolayı bunu böyle yapıyorlar diyor Allah Celle Carihu. Devam ediyoruz inşallah 44. İstig'ıbulla. İna enzelnet Taurate fiha hudam manur. Allah buyuruyor ki şimdi, biz Tevrat'ı içinde hüda yani doğruya rehberlik olmak üzere ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Yahkumu bihen nebiyyûnellezîne eslemû lillezîne hâdû. Kendilerini Allah'a vermiş olan Müslüman, Allah'a teslim etmiş peygamberler onunla yani Tevrat'la Yahudilere hükmederlerdi. Onunla hükmederlerdi. Allah'ın kitabıyla hükmederlerdi. Ayetteki inceliğe dikkatinizi çekerim. Bihen nebiyyûnellezîne eslemû diyor Allah Celle Celle Hü. bildiğiniz bir malumat. Tekrar hatırlatma açısından söylüyorum. Müslüman peygamberler Müslüman peygamberler Allah'ın kitabı Tevrat'la Yahudilere hükmederlerdi diyor Allah Celle Celle. Dolayısıyla Hz Musa'nın Hz. Davud'un, Hz. Süleyman'ın ve İsrailoğullardan ne kadar peygamberi gelip geçmişse hepsinin Müslüman ve İslam diniyle geldiklerini tekrar altını çizen bir ayet-i kerime olduğundan dolayı bunu hatırlatma ihtiyacı duydum. Sadece Allah'ın Müslüman, Allah'a teslim olmuş peygamberleri değil وَالرَبَّنِيُّونَ Bunun yanında Rablerine kendilerini teslim etmiş Rabbani olan Zahit Buradaki Rabbaniyûn İlim ve iyilik erbabı. Kendilerini Allah'a teslim etmiş zahit insanlar. Vel ahbar. Yine ahbar olanlar yani bunlar da alim ve fakih olan kişiler. Bunlar da Yahudilere Allah'ın indirdiği Tevrat'la hüküm veriyorlardı. Bimes tuhfidhu min kitabillahi ve kânu aleyhi şuhada. Burası önemli. Allah'ın kitabını korumaları Allah'ın kitabını korumaları üzere ve bunlardan Allah'ın kitabını korumaları istendiği için bu Rabbani olanlar ve ahbar olan alimler Yahudilere kendilerine gönderilen Tevrat'la hüküm veriyorlardı. وَكَانُوا aleyhi شُهَدَاءَ Hepsi ona hak olduğuna şahitlerdi Tevrat'ın. فَلَا تَحْشَوُ nase وَحْشَوْنُ Öyleyse ey Yahudiler ey hakimler ey Yahudi alemleri فَلَا تَخْشَوُ النَّاسِ İnsanlardan korkmayın artık. وَخْشَوْنِ <gülüyor> Benden korkun diye Allah Celle Calehu. Az ve devam ediyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِي ثَمَنًا Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Satmayın ayetlerimi. Az bir bedel nedir? Dünyalık karşılığında bu ayetleri yani ahiretenizi satmayın. Ebedi felakete kendi ellerinizle kendinizi götürmeyin. Ve لَمْ yahkum bima اَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ İmdi kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide Suresi 44. Ayet-i Kerime Muhterem Kardeşler. Burada Ayet-i Kerime'de Yahudileri Allah Celle Celle Doğruya götüren nur olan Tevrat'ı gönderdiğini, peygamberlerin, alimlerin, fakihlerin o Tevrat'la onlara hükümler verdiğini ve o Tevrat'ı korumakla mükellef olduklarını buyurduktan sonra insanlardan korkmayın ve benden korkun diyor. Ve kim Allah'ın indirdiği hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir diyor. Ayet-i Kerime Muhterem Kardeşler. Şimdi buradaki bu min kitabillah ifadesinde, bölümünde bir incelik var. O da Kur'an-ı Kerim tahriften yani bozulmaktan korunduğu halde Tevrat niçin tahrif edilebildi, İncil niçin tahrif edilebildi diye bir cevap vardır burada. Çünkü kitabın korumasını Allah kendilerine vermişti. Bimes tuhfidû min kitâbillah. Bak, kendileri kitabı korumaları onlardan istendiği için. Bu incelik ayet-i kerimede. Bundan dolayı bunlar da kitabı koruyamadıkları için kitabı zamanla elleriyle tahrif etmeye başladılar. Onun için imtihan gereğidir ki Allah'ın hikmeti ilahisi son kitabı Kur'an-ı Kerim'de Böyle bir şey gerçekleşemedi. Çünkü onun korumasını Allah kendi üstüne aldı. Ve ilk vahiy geldiği andan itibaren hafızlarla birlikte, vahiy katipleriyle birlikte mesela garanti altına alınıp ve ahirete kadar da hiçbir harfi yerinden oynatılamadan sabit bir şekilde daim kalacaktır muhterem kardeşler. Ayetin sonundaki kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir. Biraz sonra bunun değişik iki formu daha gelecek. O üçün sonrasında. Bununla alakalı tefsiri malumatı vereceğim inşallah. Önce devam edelim 45'te. Ve كتبنا عليهم Biz Tevrat'ta onlara şöyle yazdık diyor Allah Celle Celaluhu. Tevrat'ta onlara şöyle yazdık. Yani bazı şeyleri şöyle ahkam farz kıldık. Ennen nefse bin cana can. Bir can öldürüldüğünde onun yerine kısas olarak bir can. Vel ayn bil ayn göze göz. Ve enfe bil enfe, buruna burun, ve uzn bil uzn, kulağa kulak, ve sinne bil sinni, dişe diş karşılık ve cezadır. Vel juru hakkı kısas, Yaralarda kısastadır. Yani her yaralama misliyle cezalandırılır. Fe men tesseddeka bihi fehuve Ama kim bu kısası bağışlarsa o kendisi için bir kefaret olur. Buradaki kısası bağışlamayla alakalı iki anlam var. Birincisi İbn Abbas buyuruyor ki kısası bağışlayan yani mazur kalmış kişi bağışladığı için onun günahlarına bu kefaret olur. Allah onun bağışladığı yani karşıdaki suçluyu affettiği için Allah da onun günahlarını affeder. Günahlarına kefaret olur. İkinci anlamı da suçlu için kefarettir. Yani o artık bağışlandıktan sonra mazur tarafından ona bir ceza artık lazım gelmez. Çünkü o, o onu affetmiştir. Onun üzerine artık bir cezalandırılmak gerekmez. Hak sahibi çünkü vazgeçmiştir artık. Ve ayetin sonu dikkat edin. Ve men lem yahkum bima anzalallah kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse fe zalimun. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir dedi Allah Celle Celaluhu. Birincisine dikkat ederseniz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. İkincisinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir dedi Allah Celle Celaluhu. Devam ediyoruz inşallah. 46. Ve <gülüyor> ala Onların izleri üzerine biz de gönderdik. Bi'isebni Mariyeme musaddıkan limâ beyne yedîhi minet Tevrah. Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Peygamberlerin izlerine izleri üzerine baştan dediğimiz gibi Meryem oğlu İsa'yı gönderdik onların arkasından diyor Allah Celle Celaluhu. Ve وَآتَيْنَا ve ona İsa Aleyhisselam'a içinde doğruya rehberlik huda olan ve nur bulunan önündeki Tevrat'ı tasdik eden Sakınanlara, muttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik diyor Allah Celle Cahaluhu 46. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Bu ayet-i kerimede özetle, özellikle anladığımız nedir muhterem kardeşler? O da bakın İsa aleyhisselamı Allah diğer peygamberlerin izi üzerine gönderdik diyor. İlginç ve tekrar baştan söylediğimizi destekleyen bir ayet-i kerime Hazreti İsa da yeni bir din getirmemiştir. Hz. İsa aleyhisselam da aynı 44. ayette dediğimiz gibi Allah'ın diğer gönderdiği peygamberlerin geldiği gibi İslam dini üzere gelip kendi ümmetlerine İslam dinini tebliğ etmişlerdir. Çünkü Hz. İsa da onların izleri üzerine gönderdik diyor Allah Celle Cellehu. Yani yeni bir din getirmedi, yeni bir mesaj getirmedi, kendinden önceki peygamberler silsilesinin bir devamı olarak İslam dinini getirdi ve onlara aynı mesajı Allah tarafından taşıdı. Şimdi 47. ayet kelime inşallah. "Ve lehkum ehlü'l-İncil bima Allahu fih." İncil'e inananlar, İncil ehli olanlar Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Madem İncil ehliler, madem Hristiyan olduklarını söylüyorlar kendi ifadeleriyle, yani Hazreti İsa'ya iman ettiklerini, Hazreti İsa'nın getirdiği İncil'e iman ettiklerini söylüyorlar, o zaman İncil'de olan hükümlerle hükmetsinler diyor Allah Celle Carihu bıraksınlar artık şu dalavera yapmayı tabiri caizse zikzak çizmeyi ve şimdi son ifade geliyor ve men lem yahkum bima enzel Allah artık siz de anlıyorsunuz iki kere tekrarladık kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse feulâikehumul fâsikûn işte onlar fasıkların ta kendileridir dedi Allah Celle 47. ayet-i kerimede de bu şekilde buyurdu şimdi kısaca 44 45 ve 47'de geçen bu kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirler, zalimlerdir ve fasıklardır denilen bu ayetler hakkında kısaca duralım inşallah özetle. Şimdi şurası malum ki muhterem kardeşler ayetin muhtevasından da anlaşılacağı üzere 44 ve 45. ayet-i kerime Yahudilerle alakalı bir ayet-i kerime. Ayet açık, ayetler açık. 46 ve 47. ayet-i kerime'de de alakalı onların vasıflarından bahseden ayet-i kerime. Bu belli. Dolayısıyla burada Yahudilerin, Allah'ın hükmüne hükmetmeyen Yahudilerin zalim ve kafir olduklarını yine İncil'i bırakıp İncil'i bildikleri halde laiklik müessesezi üzerine kendi icat ettikleri heva ve hevesleri üzerine İncil'in ötesinde başka hükümlerle hükmedenlerinde fasıklar olduğunu Allah Celle Celle'ye buyurdu. Peki burada bunlar sadece Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı bir şey mi? i̇bn Abbas radıyallahu anh'a bu sorulduğunda güzel bir cevap veriyor. Diyor ki siz ne iyisiniz ya diyor. Siz ne iyisiniz. Bu Kur'an'da diyor iyi olan her şey sizin, kötü olan her şey ehli kitabın öyle mi diyor. Öyle mi diyor. Hayır hayır diyor. Vallahi diyor kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse sizden de diyor. Kafirdir, zalimdir, fasıktır diyor. Dolayısıyla muhterem kardeşler burada bakın kural gereği biliyorsunuz tefsirde bunu artık sık sık söyledik artık buraya kadar sebebin nuzulun hususiliğine değil lafzın yani sözün umumi manasına itibar edilir. Ne demek bu dediğimiz? Belki anlaşılmamış olabilir. Yani ayetin özel bir sebeple inmiş olmasına değil de o ayetin hükmünün genel manasına göre hükmedilir. Zaten ayeti kelimedeki men edatı bakın tüm üç şekilde de وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ diye başlamıştır Fahreddin el-Razi ve diğer müfessirler de burada açıkladıklarına göre buradaki men edatının getirilmesi umumi mana olduğu dolayısıyladır. Umumi mana ifade eder. Çünkü men demek Arapça'da her kim demektir. Her kim. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse öyledir, şöyledir, böyledir diyor. Sonuç itibarıyla şöyle kafamızda işleyelim inşallah bunu bilelim. Kim Allah'ın hükmünü kabul etmeyip, inkar edip, başka bir hükümle hükmederse bu kafirin takendisidir. Aynı zamanda zalimdir ve fasıktır. Çünkü Allah'ın indirdiğini bırakmıştır, başka şeyle hükmetmiştir, zalimdir ve fasıktır. Yani inkar ediyor Allah'ın hükmünü. İşte diyor, böyle bir şey bu zamanda geçerli olmaz. Bu zamanda bu böyle yönetilir diyor. Ve inkar ediyor Allah'ın hükmünü, bu kafirdir. Bu düpedüz İslam dininin çok ötesine gitmiştir ve sınırlarından dışarı çıkmıştır. Bunlar kafirdir diyor Allah Celle Kim Kim reddetmeden hükmü ilahiyi Allah'ın hükümlerini bırakıp da başka hükümlerle hükmederse onlar da zalimdirler. Reddetmiyor. Fakat Allah'ın hükmünü bırakıp başka bir hükümle hükmediyor. ve da insanları başka bir hükme uyumaya zorluyor devletini, siyasetini, askerini, mahkemesini, polisini bunun için kullanıyor. Bunlar da zalimdir. Üçüncü şıkta da Allah'ın hükmüne inandığı halde başka hükmü uygulayan insanlarda fasıkların ta kendileridir. Yani Allah'ın sistemini bırakıp başka sistemlere tabi olanlarda fasıkların kendileridir. Muhterem kardeşler. Onun için burada hakikaten iyi niyetle meselelere yaklaşmak başka bir şey, Kur'an'ın ahkamını göz ardı etmek başka bir şey. Burada dikkatli olmamız gerekir. Karşımızdaki kim olursa olsun, eğer bu ahkam ayetler karşısında duyarsız davranırsa, bunları anlamazdan gelirse, Allah'ın hükümlerinin yanında başka hükümlerle hükmederse, hadi inandığı halde bunu yapmamış olsa dahi mutlaka zalim ve fasıktır. En azından zalim ve fasıktır. Fakat bu yaptığının bir de doğruluğuna inanırsa, kafası öyle oraya meylederse, hakikaten bu güzel bir uygulamaymış, bu güzel bir siyasetmiş şeklinde, hüküm mü şeklinde bir de meylederse ve inanırsa, işte o zaman zaten İslam sınırının dışına çıkmış olur ve küfrünü de ilan etmiştir. Kafirinde ta kendisidir muhterem kardeşler. Devam edelim inşallah. 48. Ve enzelna ileykel kitabe bil hakki Musaddiqen lima beyni min el kitabi ve muheyminen aleyh. Şimdi yine peygamberimize Aleyhisselam vesselam özelde hitap ederek fakat onun üzerinden tüm ümmete tüm müslümanlara tüm bu ayeti okuyan insanlara müminlere hitap ederek Allah şöyle buyuruyor sana da daha önceki kitabı doğrulamak ve onun üzerinde müheymin olmak üzere kitabı yani Kur'an'ı gönderdik diyor Allah Celle Calehu. Buradaki kendinden önceki kitapları doğrulayıcı olduğu belli. İncirli Kur'an-ı Kerim doğrular, Tevratı Kur'an-ı Kerim doğrular fakat tahrif edildiğini söyler. Fakat bunlara iman etmemizin imanımızın gereği olduğunu da söyler Kur'an-ı Kerim. Tüm kitaplara iman etmek bir müminin imanının gereğidir. Doğrulayıcı. Peki Muheymin nedir burada? Çevirmeden verdim. Muheymin muhterem kardeşler yani Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplar üzerinde Muheymin olması onları gözetleyen Onları koruyan ve kendisine inanılan, güvenilen demektir muhterem kardeşler. Yani onlardaki doğruları, yanlışları ayırt etmemiz için böyle bir özelliğe sahiptir Kur'an-ı Kerim. Yoksa biz nereden bilecektir Tevrat'ın Tevrat şöyle şöyle teharif edildiğini, İncil'in şöyle şöyle değiştirildiğini. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize bunun örneklerini vermiş, Resulullah bize bunlara haber vermiş. Biz de Kur'an'ın bu muheymin olma özelliğinden dolayı bizden önce gönderilen kitapların şu şekilde tahrif edildiğini anlıyoruz ve biliyoruz elhamdülillah. Fahkum bainahum bima Allah. Öyleyse artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Madem senin elinde onların kitaplarını da onların üzerine hakim, onları koruyucu ve gözetleyici bir kitap var, Kur'an var. Artık aralarında Allah'ın indirdiği bu Kur'anla, Kur'anla hükmet. Geriye kalan hepsi artık bitmiştir. Çünkü kıyamete kadar ebedi olacak olan bu Kur'an-ı Kerim'dir. Ve tüm önceki peygamberin ümmetlerinin de tabi olmaları gereken mutlaka ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'dir. Buna tabi olmadan herhangi bir iman iddialarında bulunmaları tamamen batıldır. Buna tabi olmadan herhangi bir cennete gitme arzusunda talebinde bulunmaları tamamen batıldır. Bunun ötesinde herhangi bir şeyden bir şey itibar değildir. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَٓاءَهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Bakın çok açık ve net ifade eder. Ve sana gelen gerçeği bırakıp da sakın ha onların arzularına uyma diyor Allah Celle Celaluhu. Onların arzularına uyma. لِكُنْ لِنْ minkum مِنْكُمْ ve وَمِنْ Her birinize bir şeriat ve bir de minhaç verdik dedi Allah Celle Celaluhu. Şimdi önce ayeti bitirelim. Ondan sonra bu şir'at ve minhaş ne demek? Anlamamız lazım. Bunu önemli çünkü. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Hepinizi tek bir ümmet yapardı. Allah dileseydi. Bu Allah'a zor mu? Haşa. Bu Allah için kolay bir şey. Bu Allah dileseydi böyle yapardı. Fakat لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ Allah size verdiğinde yani o şeriatlar ve minhac üzerinde sizi imtihan etmek için, denemek için böyle yaptı Allah Celle Celaluhu. Biraz sonra geleceğiz inşallah tefsirine. Öyleyse festabiqul khayrat. Madem ki Allah sizi deniyor ve imtihan yapıyor festabiqul khayrat. Hayırlarda birbirinizle yarışın diyor Allah Celle Celaluhu. Bunun sonucu budur. Başka bir şey değildir. İllallâhi merju'ukum cemî'â, hepinizin dönüşü Allah'adır. Fe yünebbi'ukum bima kuntum fîhî tehtelifûn. O, at, o size üzerinde ayrılığa düştüğünüz, ihtilaf ettiğiniz şeyler hususunda mutlaka haber verecektir. Amin. Şimdi ayet-i kerimedeki şirat ve minhac üzerinde kısaca durmamız gerekiyor. Çünkü önemli bir şey. Allah Celle Celle buyuruyor ki her birine, her ümmete bir şirat, bir şeriat, bir de minhac verdik diyor Allah Celle Celle Peki ne demek bu şirat ve minhac? Bunu kısaca anlamaya çalışalım inşallah. Şirat muhterem kardeşler şera fiilinden lugatta insanı bir su kaynağına götüren yol anlamına gelir. Bu şera fiilinden türeyen şeriat şiriat geniş su yolu manasına gelir. Yani her suyun yolu olduğu gibi kaynaklandığı tabi ki bir de pınar vardır. İşte bu pınar da o suyun çıktığı yerde minhaçtır. Yani bu oranın kaynağıdır. Ana yoldur. Şeriat da şirat da onun üzerindeki takip edilen yollardır muhterem kardeşler. Şimdi bu ne demek? Anlayacağımız bir şekilde ifade etmeye çalışalım inşallah. tabir caizse otoban olarak düşünürsek, otobanı biz iyi biliriz çünkü Almanya'da otoban çok var. Otoyol olarak düşünürsek bu Otoban minhaçtır. Yani bu ana yolun kendisidir. Kaynağa götürür. Fakat otobanın üzerinde duvar olarak birçok şerit vardır. Sağdan giden, ortadan giden, soldan giden şeritler vardır. İşte bu şeritler de şeriatlerdir. Bunların her birisi aynı kaynağa götürürler. Eğer otobanın üzerinde kalırsa. Fakat gel gör ki maalesef bu şiratlar bu şeritlerin ikisi Yahudi ve Hristiyanlar tarafından kendi elleriyle tahrip ve tahrip edildiği için artık orada yürümek, ilerlemek mümkün değildir. Şimdi bu otoban örneğimizde bir düşünürseniz orada böyle hani bazıları bir inşaata giriştiklerinde, şimdi bu Kamana Kureyş tarafını biliyorsunuz, oradaki o inşaat zemini üzerinde arabanın ilerlemesi mümkün değil değil mi? Hani o tam o yolu yardıkları anda mümkün değildir. İşte aynı tahrip ve tahrip edilmiş olan şeriatları ve şiratı gösterir burası. Fakat yol kaynağa götürür. Ama tarif edildiği için mecbur kalınmıştır artık orada olduğu gibi o tek gösterilen yola girmeye. Oraya girmedin mi affedersin ağzın burnun dağılır. Yanlış yere gidersin. parça olursun. Varamazsın. Sonuca varamazsın. Mümkün mü? Çünkü o şu andaki o gördüğümüz o örnekte o dağılmış olan yol belirli bir yere kadar gidip bitiyor. Kaynağa varması, Allah'ın rızasına gitmesi, cennete gitmesi mümkün değildir. Mecbursun orayı terk edip, o seni tek kaynağa götüren yola gelmeye. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekir. Aynı zamanda tefsirlerde yine bu şeriatla alakalı, yani şeriatla alakalı, zamanın ve zeminin, ahvalım yani durumların değişmesiyle değişebilen dinin dalları, furuğu şeriattır. Minhaç ise daima sabit, açık ve devamlı olan asıllardır. Burada mesela her milletin tabi olduğu peygambere indirilen özel hükümler vardır. Bunlar şeriattır. Allah İsrailoğullarına değişik peygamberler göndererek onlara şeriatlar göndermiştir. Şeriat göndermiştir. İşte Kur'an'da mesela biz onlara gönderilen şeriatın bazılarını öğreniyoruz değil mi? Mesela bazı yerlerde öğreniyoruz ki Allah Yahudilere, İsrailoğullarına bazı hayvanların bazı özel yerlerini yemelerini yasaklamıştır. Yine onlara mesela biraz önceki örnekte gördüğümüz gibi zina edenlerinin recmedilmesini Allah onlara emretmiştir. Bütün bunların hepsi şeriattır, onlara verilen şeriattır. Her peygambere böyle bir şeriat verilmiştir. Mesela bunun yanında Hz. İsa'ya yine Allah değişik bir şeriat vermiştir. Bu her peygambere verilen şeriatlere mukabildir. Minhaç ise dedik sabit olandır. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete iman etmek bütün bunların hepsi müşterek ve birlik oldukları için asıldır. Bunlar hiç zaman değişmez. Yani dinin aslı akidevi inanç olarak Allah tüm peygamberlere aynısını vermiştir. Fakat uygulama açısından, hüküm açısından farklı farklı şeriatlar vermiştir. Mesela Hz. Musa'dan Hz. İsa'ya kadar ümmetin şirası, şeriatı Tevrat'ta yazılıydı. Hz. İsa'dan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar ümmetin şeriatı, şirası İncil'de yazılıydı. Ondan sonra da artık onlar kaybolduğu için Allah son peygamberi ve son kitabı göndererek artık tüm insanlık ve tüm ümmet için şeriatı Kur'an-ı Kerim'de muhkem kılmıştır. Ve oraya tabi olmak zorundadır tüm insanlar muhterem kardeşler. Peki niye çok şeriat verdi Allah Celle Cellehu? Bakın ayette diyor ki Allah dileseydi tek bir ümmet yapardı. Allah sizi denemek için böyle yaptı. Bu insanın fıtratının gereğidir muhterem kardeşler. Çünkü tüm dünyadaki insanlığı düşünün. Değişik ülkelerdeki Afrika'yı, Asya'yı işte dünyanın değişik yerlerini göz önünde bulundurduğumuzda tüm insanları tek çizgiye sokmaya çalışmak fıtrata aykırıdır. Bu mümkün değildir. Onun için Allah değişik yerlere göre değişik şeriatlar göndermiştir. Uygulamalar göndermiştir. Onun için bu yolda Allah bizi imtihan etmek için böyle yapmıştır ve demiştir ki فَسْتَوْقُ الْخَيْرَاتِ Hayırlarda yarışın. Yani siz ana kaynakları doğru olduğu müddetçe, tahrif edilmemiş olduğu müddetçe eğer o minhaç üzere olursanız hayırlarda yarışın diyor Allah Celle Celle. Çünkü hepsi Allah'ın rızasına ve cennete götürecektir. Fakat bu olmadığı müddetçe sonu felaket olacaktır. Bunu da buradan anlıyoruz muhterem kardeşler. 49'da devam ediyoruz inşallah ve en hükmün بينهم bima enzelallah <اللّٰه> şimdi o biraz ev dediğimiz ayeti kelimeyi 43. ayet kelimeyi kerimeyi İbn Abbas'a göre neseden ayet-i kerime geldi. Şu talimata göre ve en hükmün بينهم bima Allah <اللّٰه> aralarında artık Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve la tettebi' ehwa'akum ve haderkum en yaftinuk am ba'de ma enzelallah ileyke ve onların arzularına uyma, Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmalarına, saptırmamalarına aman ha dikkat et. Fe in tevellu fa'lam enma yuridu Allahu en yusi'ehum bi eğer onları hala hükümden yüz çevirirlerse bil ki bununla Allah sadece onların günahlarının bir kısmını onların başına bela etmek ister. Ve in kaseeran min en-nasi lefasiqun idikadın şunu da iyi bil ki insanların birçoğu gerçekten fasıktırlar. Bitti. وَاِنَّ كَث۪يرًا مِنَ النَّاسِ İnsanların gerçekten birçoğusu fasıktırlar. Yani yoldan çıkmıştırlar diyor Allah Celle Carihu. Şimdi bu ayeti kerimeyle alakalı bir sebebin i Nuzul rivayeti var. Onu inşallah kısaca okumak istiyorum size. Rivayet olduğuna göre Yahudilerden bir kalabalık topluluk Derler ki, haydi Muhammed'e gidelim aleyhissalatü vesselam. Belki onu bir fitneye düşürürüz. Belki onu bir oyun yaparız. Dininden şaşırtabiliriz belki. Dediler. Vardılar. Dediler ki, ey Ebu'l-Kasim. Kasım'ın babası. Peygamberimizin künyesi biliyorsunuz. Bilirsin ki biz Yahudilerin alimiyiz. Önde gelenleriyiz. Eşraf, şerefli adamlarıyız. Eğer biz sana tabi olursak, Yahudiler de sana tabi olur. Şimdi yani bir pozisyona sokmak istiyorlar önce kendilerini. Pozisyona sokmak istiyorlar kendilerini. Tam Yahudici bir mantık. Kendini reklam ediyor. Ebu Leheb gibi. Bunlar ilk değil ki peygamberimiz bunlara kansın. Haşa. Ebu Leheb de aynısını yapmıştı çünkü. Kendi amcası yapmıştı aynısını. Şimdi dedi yeğenim ben sana gelip bu dine uyarsam bana ne var demişti o zaman. Hani farz et ki dinledim dediğini geldim uydum. Bana özel ne var? Yani ben öyle senin sana uyan o haşa onun mantığına göre Bilal gibi Süheb gibi böyle fakir onun ifadesiyle ayak takımı adam değilim ben liderim bana ne var dedi özel tüm insanlara ne varsa sana da o var dedi yazıklar olsun sana ve senin dinine dedi böyle dine beni diğer insanlarla aynı kefeye koyana yazıklar olsun bunlar da böyle şimdi biz eşrafız diyor bize bir, bir şey verirsen hani tüm Yahudiler Müslüman olacak kendilerini reklam ediyorlar önce şimdi bizimle hasımlarımız arasında bir dava var diyorlar hasımlarımız var aramızda bir dava var senin huzurunda biz gelelim, muhakeme olalım. Sen de bizim lehimize hüküm ver. Biz de sana iman edelim, seni tasdik edelim dediler. Yani önceden gelip hakemi parayla, rüşvetle satın almak istiyorlar. Hakem kim? Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam. Satın almak istiyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan tabii ki yüz çevirdi ve bu ayet-i geldi. Dolayısıyla burada kim ana? duruşmadan çekinme diyor Allah Celle Celle Onlar eğer sana gelirse onları al huzuruna, onların muhakeme yap, mahkemelerini yap fakat hüküm vermeye gelince tabii ki onların arzularına göre değil bak فَلَا diyor. Yani onların arzularına uyma. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haşa onların arzusuna uyacak değildi tabii ki ama Allah Celle Celle olayı biz iyi anlayalım diye Peygamberin üzerinden bize mesaj gönderiyor. Yani ey peygamberin varisi alimler ey bugün eğer bir İslam devleti olur da orada hakim olan İslam hakimleri sizin huzurunuza gelip sizi onlar genelde para babasıdır silah babasıdır bunlarla satın almak isterlerse alın onları kabul edin onların arasında mahkeme yapın fakat onların isteklerine göre değil Allah'ın indirdiğiyle hükmedin diyor Allah Celle Celaluhu Allah'ın indirdiğiyle hükmet aynı peygamberin yaptığı gibi aldı onları karşısına Yazıklar olsun size. Allah'ın sizin kitabınıza da verdiği ceza neydi? Rejimdi. Öyleyse bunlar rejmedin dedi Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve kabul etmedi o öteki olayda. Tabii ki bu olayda da onların istediğini yapmadı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani seni Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından saptırmasınlar dedi ayette. Bunu nasıl anlamamız gerekir? Bunu da şu şekilde anlarsak, anlamamız gerekir diyor müfessirler. Bırak Allah'ın indirdiği tamamını şöyle dursun birisinden bile seni sakın aldatıp kandıramasınlar. Burada bizi bu şekilde demek ki İslam'ın, Kur'an'ın, hükümlerinin ahkamın en küçüğünden dahi taviz vermemek üzere Allah burada uyarıyor bizi. Bak bir bölümünden dahi sakın seni saptırmasınlar diyor Allah Celle Calehu. Şimdi bugün çok yapılıyor maalesef değil mi? İşte ya bundan ne olacak ki? Belki bu hareketimizle bunlarla büyük bir dostluk elde edeceksek Hakikaten bak adamlar ne dedi? Biz büyüyüz, eşrafız, alemiz, Müslüman olursak bütün Yahudileri Müslüman olacak dediler. Yani ilginç bir şey gibi görünüyor. Hakikaten öyle olur. Yani liderler, alemler İslam'a girirse toplum da girer. Ama Allah Celle Calehu bunu yasakladı Peygamberimize. Ayetin sonu da meseleyi açıklayıcı mahiyette insanların çoğu gerçekten yoldan çıkmıştırlar dedi Allah Celle Calehu. Onun için tüm insanları doğru yola çekmeye çalışmak üzere sakın kendini aldatma. Zaten bu senin elinde olan bir şey değil. İnsanların çoğunun yoldan çıktığını bakın. 3-4 gün sonra mesela bu toplumda göreceğiz değil mi? Çok açık bir şekilde göreceğiz. Sabahlara kadar yoldan çıktıklarını tüm yönleriyle ispat edecekler. Tüm yönleriyle ispat edecekler. Yani kendi akıllarınca yeni yıla girdiklerini kutlamak üzere Allah'ın yasak kılmış olduğu şeytanın oyunu, şeytanın tuzağı diye ifade ettiği Maide suresinde okumuştuk hatırlarsanız ifade ettiği o tüm iğrençlikleri yapacaklar değil mi? Yani bu tüm yılbaşı sektörü, bu işte e, bu kutladıkları, bu Weihnachten, Noel sektörü tamamen hep şeytan tuzaklarıyla dolu bir şey. Başka bir şey değil değil mi? Yani içinde özellikle ne var? Fuhuş var, içki var, kumar var, Burada loto, Türkiye'de piyango ve buna benzer şeyleri. Bakın dikkat ederseniz tamamen bu şeytan sektörü haline gelmiş. Ne ilgisi var ki bunun herhangi bir şeyi kutlamayla, e, güzel bir ortam haline getirmeyle. Zaten onun için kendileri arasında da böyle vicdanını daha tam kaybetmemişler. Bu işe protesto sergiliyorlar. Ya yapmayın diyor bu kadar yüzlerce milyonu bir gecede havaya uçurup patlatacağına bunu faydalı bir yerde kullanalım. Mantıklı biraz düşündüğünde dahi böyle olur. Bilmiyorum farkında mısınız? Onların dört gün sonra böyle bir sapıklıkları olacak. Bizim ondan iki gün önce olacak. Haşa sapıklık değil de yılbaşımız olacak. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Maalesef Gregorian takvimine indeksli eğitilmiş Avrupalı biz Müslümanlar kendi takvimimizden uzak kaldığımız için unutabiliyoruz. Bugün 29 zilhicce yaşıyoruz muhtemelen kardeşler. İşte bu gece 30'a girdik. Dolayısıyla bu Yarın öbür gün yani yarın gece e, buranın takvimiyle söylememiz gerekirse pazartesi günü inşallah yani pazartesi salıya bağlayan gece hicri yılbaşıdır. Bir Muharrem. Birinci aya gireceğiz inşallah. Bir Muharrem'e gireceğiz. 1430 senesi Allah'ın izniyle. Biz de bunu kutlayalım kendi aramızda. Ama onlar gibi değil tabii ki. Biz İslam nasıl kutlattırırsa öyle kutlayalım inşallah. İnşallah. Yani buradaki kutlamaktan kastım bilelim bunu demek istiyorum. Yoksa başka bir şey de kastettiğim değil. Yılbaşımızı, takvimimizi, nereye girdiğimizi, bu neden bizim takvimimiz olduğunu, niye hicretin bu olduğunu, hicretin ne olduğunu bilelim inşallah. Bunların farkında olmaya çalışalım. Farkında olmazsak Allah'u alem belki birkaç sene sonra burada yetişen üçüncü, dördüncü, beşinci nesil, generasyon tamamen bu işleri unutacak zaten. Birinci, ikinci bile bilmiyor ki. onlar nereden bilsin? İki tane takvim olduğunu. Evet. Devam ediyoruz inşallah. Sonra doğru gelip bitiriyoruz. Estağfirullah. 50. ayet. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Yoksa onlar İslam öncesi cahiliye idaresini mi arıyorlar? وَمَنْ min مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır diyor Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşler buradaki cahiliye İslam'ın zıttıdır yani küfürdür onlar Allah'ın hükmünün dışında cahili hükmleri mi arıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu burada kasıt nedir yine Yahudilerle alakalı Kureyza ve Nadir oğulları arasında bir kan bedeli meselesi vardı burada bu kan bedelinin eşitlenmesi üzere bir başvuru yaptılar Peygamberimiz Aleyhisselam ve olay neydi yani Kureyza oğullarından birisinin kan bedeli, Nadir oğullarından birisinin kan bedelinin yarısıydı. Yarısıydı. Uygulamalar öyleydi. Eski ta beri beri geldikleri uygulamalar, hükümleri buydu. Yani bu aynı zamanda neyi gösterir bu uygulamaları? Yahudiler kendi aralarında dahi ayrımcı, rasist bir zihniyete sahiptir. Bırak diğer insanlara karşı bakış açısını, kendi aralarında dahi ayrımcı, rasist bir zihniyete sahiptirler Yahudiler. Bir kabile öteki kabileye karşılık kan bedeli yarısı. Yani birisinde bir adam öldürülürse diyelim ki 100 euro verilecek anlaşasın diye örneğin. Öteki kabileden aynı usulç yapılırsa 50 euro verilecek. Ne biçim bu zulüm? Peygambere gelip başvurdular. Bu bunu bir şey yapalım diye. E peygamber Aleyhissalatu vesselam tabii ki bunu eşit dedi. Bu dedi. Böyle olmaz. Bu eşitlenmesi gerekir. Adil hüküm budur. Nadir olanlar kabul etmedi. Böyle hüküm olmaz dediler, reddettiler ve gittiler. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki onlar yoksa cahiliyenin idaresini mi arıyorlar? Allah'tan daha güzel hüküm koyan kimdir? Allah'tan daha güzel hükümranlı olan kimse var mıdır? Kalkmışlar hala cahiliye adetlerini, eski sapıklıklarını burada müdafaa etmeye çalışıyor bu Yahudi zihniyetli insanlar. devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah 51. Şimdi artık hitap direkt bize geldi muhterem kardeşler. Ey iman eden müminler! لَا Yahuda الْيَهُودَ Nasara اَوْلِيَا Artık bunun yeri geldi muhterem kardeşler. Bu kadar Yahudilerin, Hıristiyanların yapmış oldukları bu cürümler, bu suçlar, bu iğrençlikler anlatıldıktan sonra bu ayetin yeri, Rabbim ifadem hatalıysa af buyursun, yeri geldi tam artık bunun. Tam yeri geldi artık. Çünkü müminlerin kalbi artık bu kadar ayeti okuduktan sonra bu konuya hassaslaştı. Şimdi bu ayeti kerimeyi iyi anlayacağız inşallah. Ey iman edenler la tetekuzul yehud ve'n-nasara Sakın ha sakın yehudileri ve hristiyanları dost edinmeyiniz de Allah celle celaluhu. Bazıları eulya, bazıları. Onlar ancak birbirinin dostlarıdırlar. Buradaki onlar ancak birbirinin dostundan kasıt yani Yahudiler Hristiyanların Hristiyanlar Yahudinin değil asla. Yahudiler Yahudilerin Hristiyanlar da Hristiyanların dostlarıdırlar. Ve men yetevellahu minkum Yok eğer, hala bu açıklamalardan sonra kim hala sizden kalkıp onlara dost edinirse فَاِنَّهُ minhum. O büyütsin ki artık o onlardandır. İnna Allah لَا يَهْدِ zalimin. Allah asla zalimler topluluğuna yol göstermez, onları hidayet etmez buyurdu ayet-i kerime. Peki buradaki veli edinmemek nedir muhterem kardeşler? Evliyâ. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımızda siz Kur'an'ı okuyan kardeşlerim de biliyorsunuz ki Kur'an'da geldiği yere göre veli kelimesinin çok anlamları vardır. Yoldaş, sırdaş, dost, otorite bunun yanında müttefik, koruyucu ve buna benzer birçok anlamları vardır. Peki burada hangi anlamını Allah Celle Celle Hü kastetmiştir? Buradaki tefsirlerin bize verdiği İttifaken malumatçıdır ki buradaki ayet-i kerimede kastedilen velayet yani veli edinmemek karşılıklı şahsi insan ilişkileri değildir. Bunu kastetmiyor. Yani işte bundan sonra kalkıp tüm Yahudilerle tüm Hristiyanlarla insani ilişkileri, şahsi ilişkileri kesin değil. Zaten bu mümkün değil. Realeteye de uygun değil. Mesela bizim yaşadığımız şu toplumda bunu bir düşünün. Mümkün mü? Uğraşsan, çabalasan bunu başaramazsın. Mümkün değil. Çünkü her halükarda onlarla ilişki içerisindeyiz. Alışverişte, diyalogda, konuşmada, okulda, işte, her yerde onlarla ilişki içerisindeyiz. Bu değil zaten, kastedilen bu değil. Peki burada kastedilen ne muhterem kardeşler? Burada kastedilen siyasi iktidardır. Yani onları karar merciği olarak kabul etmek ve görmektir. Veya onlarla birlikte hareket etmeyi kabul etmektir. Veya onlarla yardım alışverişinde bulunmaktır. Özellikle askeri alanda onlarla yardım alışverişinde bulunmaktır. Yine müminlerle yapılan dostluk, yaranlık gibi onlarla bir dostluk ilişkisine girmektir. Bunları yasaklamış Allah Celle Celaluhu. Bu mümkün değildir. Müminlerle Yahudi ve Hristiyanlar arasında. Çünkü niye mümkün değildir? Ayette yazıyor sen bunu denesen dahi samimi niyetle onlar bunu asla kabul etmeyecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü ba'duhum evliyâ onlar kendilerinin dışında asla dost kabul etmezler. Ve Bakara suresinde sen onların dinine girinceye kadar onlar senden asla razı olmazlar dedi Allah Celle Cariihu. Sakın ha kendimizi bu noktada aldatmayalım. Ve yine özellikle burada kast edilen yasaklanan velayet dost aleyhine düşmanla işbirliğine girmektir. Bunu tekrar söyleyeyim. Dost aleyhine düşmanla işbirliğine girmektir. Burada yasaklanan budur. Yani Müslümanların kendi dindaşlarının aleyhine Yahudilerle Hristiyanlarla işbirliğine girmektir. Şimdi şöyle bir kafanızda bir gezdirin dünya Müslüman topraklarının başındaki kuklacıların durumunu. Allah razı olsun. Bir gezdirelim. Herkes zihninde şöyle bir canlandırsın. Artık bunun ismi Suudi Arabistan mı olur, Türkiye mi olur? Ne olursa olsun çok sayar veririz. Vaktimiz kısa. Siz kafanıza canlandırın. Dostun aleyhine düşmanla işbirliğine girmeyi Allah yasaklamasına rağmen yapmayın bunu demesine rağmen eğer böyle yaparsanız o zaman siz de onlar gibisiniz yani onlardan sayılırsınız ve vallahi ahirette onlarla haşr olunursunuz ve onların çektiği azabı siz de çekersiniz demesine rağmen maalesef iman edenler hitap etmesine rağmen durum bundan ibarettir muhterem kardeşler. Mesela bu ayetle alakalı dört değişik sebebimiz üzere rivayetleri vardır. Kitaplarda okuyabilirsiniz inşallah. Mesela bunlardan bir tanesi Hatip bin Beltan'ın bu Mekke'yi fetih seferberliği sırasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki ailesini ve malını korumak için oraya bir mektup yazıp gizlice Peygamberimizin seferberlik ilanını duyurma çabası ve çalışmasıdır. Bunu mesela bir tefsirde tefsirlerde okuyabiliriz. Allah Celle Celaluhu burada kendi menfaati için onlarla bir dostluk ilişkisine girmeyi yasaklamıştır. Ve buna benzer değişik nüzullerinde hepsi aynı köke gitmektedir. Bunları hakikaten dikkat edilmesi gereken husustur. Son iki ayetimizi okuyup bitirelim inşallah. Faterellezine fi kulubihim maradun Kalplerinde hastalık bulunanları görürsün. Yusariun fihim yekulun nahsha en tusibena daire. Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına yani Yahudilerin ve Hristiyanların arasına, özelde Yahudilerin arasına koşuştuklarını, yarıştıklarını görürsün. Fe sallahu en ev emr min indehi fiyesbihu ala Allah bir fetih veyahut katından bir emir getirecek de onlar yani o münafıklar işlerinde gizledikleri şeyden dolayı Pişman olacaklardır diyor Allah Celle Cenuru ve son ayeti de okuyalım inşallah ondan sonra tefsirini verelim 53 ve yuqululülladin O zaman iman edenler diyecekler ki yani Allah'tan o 52'nin sonunda gelen bir fetih, o yardım geldiğinde iman edenler diyecekler ki. Bunlar mıdır sizinle beraber olduklarını bütün güçleriyle yemin edenler? Onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuştur onlar diyecekler muhterem kardeşler. Şimdi bu ayeti kelimedeki meseleyi anlamamız için kısaca tefsire tabii ki başvurmamız gerekiyor. Yoksa iyi anlaşılmayacak. Ayet münafıklar hakkında. Münafıklar hakkında. Yani müminler gibi görünüp, işte biraz el dediğimiz o bazı kuklalardan söz ettik. Müminler gibi görünüp ama aslında Yahudi ve Hristiyanlar için çalışanlar. Onlara koşturanlar bakın. Yusari'une. Onlara doğru koşanlar. Onlar yani koşturmak ne demek? Onlara doğru koşturanlardan bahsediyor Allah Celle Celle. Burada mesela münafıkların reisi Abdullah bin Selul, Ubey bin Selul söylemiştir diyor mesela. Beni Kureyze Yahudileri peygambere karşı bir savaş durumu aldıklarında Ubade bin Samit sahabi buyurdu ki benim dedi bu Yahudilerden çok eskiden beri çünkü iç içi yaşamışlar. Arkadaşım dostum var dedi. Fakat ben bunların dostluklarından Allah'a ve Resulüne sığınıyorum dedi. Allah ve Resulünü ben dost bilirim dedi. Bu kafirler dost değil, iman etti. Hemen ayetlerin ne dediyse yerini yerini etti. Peki, peki münafık ne yaptı? Ubeyb-i ben öyle bir adamım ki dedi ben felaketlerden korkarım ve dostlarımdan uzun vadeli tedbirimi almak için vazgeçmem dedi bu İbn-i Selülde. Bu sebebimiz olarak mesela bu rivayet var. Dolayısıyla buradan bizim anlayacağımız şudur. Bu münafık tıpli insan, bu münafık olan insanların, tıpliyi bırak, münafık olan insanların ahiret kaygısı diye bir şey yok. Yani onların gayesi İslam'ın şereflenmesi, yücelmesi değil. Davaları bu değil. Meseleleri bu değil. Çünkü bu ayette geçen daire kelimesi devrin dönmesi yani öyle bir gün gelir ki diyorlar devir aleyhimize döner yani hep bu peygamber hep bu Muhammed Aleyhisselam böyle galip gelmeyecek Allahu Alem Bedir sonrası bir rivayet hep bugünün bir Bedir olmayacak gün gelir kafirler bunu alt üst ederler o geldiği gün biz kafir olan dostlarımızla ilişkimizi bozmak istemeyiz ondan dolayı onların yanında geziniyoruz dediler yani kar zarar meselesi iman üzere yapılmamış iman üzere mesele değil kar zarar meselesi burada. Veyahut da başımıza bir felaket gelebilir diyor. Kıtlık olur darlık olur. Şimdi biz diyor bunlara dostluğumuzu küstürürsek böyle bir gün geldiğinde onlar da bize yardımcı olmaz diyorlar. Diyorlar değil mi bugün aynısını? Hem de daha da canlı bir şekilde. Ya bu abimiz küstürülür mü diyor. Kızdırırsan sana da bir ambargo koyar bir ekonomik kriz yaşatır olmasa birkaç uçak gönderir diyor adam mesela bir şeyler yapar yani öyle düşünüyorlar Ondan dolayı kendi dostları aleyhine kafirlerle işbirliği yapıyorlar. Aynen bu münafıkça davranış bugün de devam ettiğini görüyoruz muhterem kardeşler. Yani aslında özürleri kabahetlerinden daha da beter. Çünkü özür olarak bunu söylüyorlar. Ya diyor biz aslında hani sizinle beraberiz. Fakat gün gelir onlarla şu anda dostluğumuzu bozmayalım işe yarar diyorlar. Bundan dolayı onlarla birlikte iş yapıyoruz. Özürü kabahetinden beter tabiri caizse. Böyle iğrenç bir şey olmaz. Onun için son ayet-i kerimede bu münafıkların sırrı ortaya çıktığında veyahut da hakikaten Allah müminlere zaferi nasip ettiğinde o zaman müminler o perişan olan onların göğe dostlarına bakıp öyle diyecekler diyor Allah Celle Caruhu. Çünkü mesela Haşr suresi 11'de ne demişti münafıklar Yahudilere? Eğer müminler sizinle savaşırlarsa mutlaka sizin yanınıza gelip size yardım edeceğiz demişlerdi. Şimdi diyor ki müminler hani nerede o münafıklar? Yardım edemediler size bak halleri perişan oldu. Bizim elimizde Allah sizi felak, helak etti, perişan etti. Onların hali de hiçbir safta yer almadıkları için perişan oldu gitti. Onun için muhterem kardeşler, Rabbim bizlere safımızı iyi tercih etmeyi, safımızı iyi bilmeyi nasip edip, inşallah günün birinde, devir tekrar döndüğünde, devir tekrar Müslümanların lehine çalıştığında rezil olmayanlardan eylesin inşallah. Çünkü tedbirimizi almazsak, aklımızı çalıştırmazsak ki Allah'ın vaadidir, bu devir tekrar dönecek inşallah bu günler bitecek inşallah tekrar müminlerin günleri gelecek inşallah bu dünya tekrar mutlu olacak inşallah çünkü müminlerin günlerinin gelmesi onların devrinin gelmesi vallahi dünyanın mutluluğu demektir işte o zaman Allah'ın izniyle inşallah adımlarımızı sabit atarsak inancımız sağlam olursa safımızı önceden iyi belirlersek inşallah o zaman inşallah biz rezil olanlardan değil mutlu olanlardan oluruz Rabbim bizlere bunu nasip eylesin inşallah dersimizi burada noktalıyorum Allah'ın izniyle Bugünkü dersimizle alakalı...